Şimdi e, İmam Gazali Hazretleri e, Akait e, Risalesine Başladığında Rabbimize hamdü senalarla Başladı. Biz daha hamdü senaları bitiremedik Çünkü orada e, Çok sıfatlar Saydım Mevlamız hakkında O sıfatlarla ilgili Konuştuk. İki dersin Özeti olarak ben kısaca Hamdü senadan çünkü sıfatlar devam ettiği için Sıfatı mevzuftan ayıramayız Konuştuk e, Oradan başlayarak dersimize geliyorum. Geçen hafta da öyle geriden topladım kısaca. Elhamdülillah. Bütün hamd senalar, övgüler, şanından, şerefinden bahsetmeler ancak Allah'a mahsustur. Celle celalühu. Bu hususta çok malumat verdim. Hamd hakkındır. Öyle Allah ki celle celalühu, El Mübdi'l Muidi, -mü El Mübdi'i yoktan başlatan, Adem'den izhar eden, yokluktan e, varlığa eee çıkaran El-Mu'id sonradan öldürecek. Öldürdükten sonra da, toprak ettikten sonra da, e, çürüttükten sonra da, tekrar ahirette e, mahşere iade edecek, yaratacak olan. El-Fe'al, hakkıyla yapan, manisiz işleyen, limayurid. istediği her şeyi, kimse karşısına engel çık çıkmadan, çıkaramamadan, Ne istiyorsa onu yapabilen tek Allah Celle Celaluhu. Hiçbirimiz istediğimizi yapamayız. İstediğimizi ancak Mevla murat ederse oluyor. O da onun muradıyla ve halkıyla ve icadıyla oluyor. Bizim e, halktan, icattan, yaratmadan e, Efendim hiçbir nasibimiz yoktur. Ve irademizi ger gerçekleştirme hususunda hiçbir imkan ve iktidarımız yoktur. Zaten kendimizi acziyetle ve efendim beceriksizlikle e, sıfatsızlıkla tanıdığımız zaman Rabbimizi de kudretle, izzetle, kibriya ile tanımış oluyoruz. Kendini bilen Rabbini bilir. Ne demek istiyor? Kendinin alçaklığını, düşüklüğünü, beceriksizliğini, güçsüzlüğünü bilen ne kadar güçsüz olduğunu bilir. Allah'ın o kadar güçlü olduğunu biliyor. Celle Celaluhu. Efendim kendisindeki işte E, uyuma sıfatını Allah'ın uyumayacağını anlıyor. Uyuklamaya bakıyor, Allah'ın uyuklamayacağını anlıyor. Celle Cel. Çünkü neden? E bir sonradan yaratılmış varlıklarız Bizdekiler noksan sıfatlar. Kendi sıfatlarının noksanlığını bilen Allah-u Teala'nın sıfatlarının mükemmelliğini anlıyor. Hep burada e, yani nefsini bilen, Rabbini bilir. O demektir. Nefsini e, zilletle, mehanetle, hakaretle, aziyetle tanıyan ki öyle değil miyiz? Öyleyiz. Hiçbir şey elimizden gelmiyoruz. Mevla yaratmadıktan sonra elimiz ağzımıza götürüyoruz. Gönü gözümüz görünü kulağımız işitir. Her şeyi o yaratıyor, o yediriyor, o içiriyor. Hiçbir şeyimiz yok. Bir şeyler yapıyoruz, kazanıyoruz, harcıyoruz. Zannediyoruz. Zan diyoruz. Bu Mevla'mızın ya bize verdiği efendim iradeyi kullandığımız noktada yine onun yaratmasıyla oluyor. Onu, onu da herkes anlamıyor tabii onu da. İman meselesi. Onun için istediğini hakkıyla yapan Allah'a hamdolsun. Celle Celalu Zil Ars'il Mecid Ulu Ars'in sahibi Anlattık bunların hepsini derslerde 5 dakika 10 dakika 20 dakika bazı konular arş hakkında geçtik <gülüyor> Şiddetli yakalama muhkem intikam sahibi Yani hiç kimse Onun tasarrufundan Yakalamak istediği hiçbir şey Ondan kaçamaz Bak Amerika'dan kaçan var Rusya'dan kaçan var Türkiye'den zaten kaçan kaçan ha? Ama Allah Teala'dan kaçabilen yok Ondan sonra El-Badshy-Şedid Şiddetli yakalama sahib Celle Celal El-Hadi Buraya kadar bir ders idi Şimdi yw ikinci derse geldik ben e, de sen işte böyle yapsan İki günde kitap biter E şimdi bak ne oldu Bir ders bir dakika sürdü E sen öyle zannet Arşi anlatmadan nereye gideceğiz Mübdi sıfatını anlatmadan Ben onları tek tek yarım saat bir saat izah ettim Onun için izahsız ders olmaz Gerideki izah var diye şirime geçiyorum e, Bir ders buraya kadar idi Sonra bütün hamdler Allah'a mahsustur gel hadi saffetel abid seçkin kullarını hidayet eden ilel menhecir raşid evet daha geçen derste ruşd'u anlattım, raşitleri anlattım. İsmi raşit olanları değil. Kendi raşit olanları anlattım. Eee nedir? Onları anlattım ruşd. Kolay mı oluyor ruşd? Ruşd'ünü ilham eyle diyorum. Mevzu nedir yani? Dualarda da geçiyor. Allahum elhimni ruşd'i Ya Rabbi bana rüşdümü ilham eyle ve şer nefsi, nefsimin şerrinden muhafaza eyle. Yani bu dua iki, iki kelime ama geldi manasına bak. Rüşdümü ilham eyle. Bu duayı çok yapın. Belki Türkçe'de, Arapça bilmiyorsanız. Ya Rabbi bana rüşdümü ilham eyle. Yani i̇şte onun için Mevla ne yapıyor? Seçtiği kullarını e, rüşt sahibi, raşat sahibi efendim, e, yola hidayat eden evel mestek-i En doğru, en düzgün, en istikametli meslek. Meslek demek sanat değil. Meslek yol, güzergah. Tarık-ı Sultan'ı Padişah Caddesi. O da nedir? Sırat-ı Mustakîm anlattık. i̇man İslam, kuran Sünnet, ehl Sünnet ve Cemaat diye geçen hafta e, şehrlerden de okudum size. Bizi de e, bu Ehl-i Sünnet itikadına ve bu yola idare etmesi vesilesiyle de Sonsuz tekrar tekrar hamdü olsun. El mün'im aleyn ba'de şahadet tevhid. Iman tevhid şahadliğini nasip ettikten sonra kelime-i tevhid şahadliğimiz var. Buyrun. La ilahe illallah Muhammedur <gülüyor> Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu tevhid şahitliğinden sonra bize bunu inam etti. Ama esas ondan sonra bize ikram eden Allah'a hamdolsun. Neybi hiraset-i akadîm-i zulümat-i <gülüyor> ve terdîd inancımızı koruma nimetini bize ihsan etti. Çünkü çok rüzgar esiyor. Vadı muhalif ters rüzgarlar esiyor. İlahiyattan bir rüzgar esiyor. İmam Hatip'ten başka rüzgar esiyor. İran'dan bir şiha bir rüzgar esiyor. Suud'dan bir vehhabi bir rüzgar esiyor. Yani Türkiye'nin içinde mezhepsizlerin rüzgarları esiyor. Değil mi? Adem Ersen babası var diyenlerin Kur'an'ı değiştirmek lazım. Allah ne bilir senin kimle evleneceğin diyen ilahiyat profesörleri var. Bütün bunlardan rüzgar esiyor. Devamlı. Bunların internetleri var. Bunların kiminin televizyonu var. Kiminin radyoları var. Dergileri var. Yani Türkiye'de çok fena rüzgarlar var. Akımlar var. Onun için esas Allah'ımızın bize nimetine tevhid şahitliğini nasip ettikten sonra bu şüpheye düşüren, insanların kafasını karıştıran, tereddüt getiren şu hakikaten millet bir bocalama bizim millette meraklı taze Yavti dinlemeyin, el sünnete muhalif konuştuğu belli olan bir adamı daha de, Adem Hasan babası var den adamı daha konuşmasını dinlediğin zaman sen demiş oluyorsun ki ya Rabbi ben beni zehirle. Sen o adam için demiş olsun ki yavşam ben ben sana açtım göğsümü gönlümü ne sokarsan hangi pis inanca ben müsaidim. Ben müsaidim ya. Yolluyum demektir yani ben. Her yola varım yani. E onun için sen, e işte biz anlatamıyoruz millete. Millet de zannediyor başkasına. Ben sana bu kadar dinleyeceğin adam söyleyeyim sana. Ehli çok hoca var. Ama sen gidiyorsun illa da cık, muhalif konuşan, ters konuşan adamları dinlemeye çalışıyorsun. Bu da ne demektir? İtikadını pazara çıkarttın demektir. Satılık mal, mala çevirdi. E sana son nefeste iman nasip olur mu? Ben şüpheliyim. Çünkü hüsnü katimi koruma meselesi İnancını koruyan üstüne hatime nasip olur. Böyle şey olur mu? hoca Allah bize çok nimet ikram etti ama en mühimi iman nasip ettikten sonra bunu koruması. Çoklar öyle ne paralar kazandı ama benim gibi. Elde sıfır cepte sıfır. Hepsini batırdık gittik. babamda da bende bir şey yok. ha Demek ki kazandığını korumak meselesi. Kazanmak kolay, korumak zor. E niceleri kaybetti Sağlığını da öyle kaybediyor insanlar, her şeyini. Allah veriyorsa da sağlam yaratıyor seni. Ondan sonra duman altı ciğerler gitti. Yani korumak zor. Onun için Allah'ımızın en büyük nimeti bize inancımızı korumayı nasip etti. Yani tabii siz beni dinleyenler olarak iyi itikadımızın ehl Sünnet olduğunu düşünerek İmam Gazali Hazretleri de bu kitabı okuyan ve dinleyenlerin itikatlarının ehl Sünnet çerçevesinde korunduğunu mülahaza ederek bunu yazmış. Yoksa itikadı bozuklara göre böyle bir nimet yok şu an. Allah onları ıslah eylesin, idade eylesin. Çünkü şüphe getiren ve tereddüt veren, acaba dedirten e, karanlıklardan inancı korumak lazım. Bu korumayı Mevla lütfetti bize. Elhamdülillah bu yaşa geldik. İnşallah ölene kadar da daha, bu karanlıklara bir daha düşmeyiz. Zaten elhamdülillah karanlıklara hiç düşmedik biz. Gözümüzü açtık. Efendi Hazretlerimizin yanından 5-6 ben beri. Biz karanlıklara hiç düşmedik. Düşenler olduysa kurtulmuşlar elhamdülillah. Çokları idare bulmuşlar. Cahillikten dönmüşler falan. Tamam. Ama bundan sonra e, ölene kadar bunu koruyup kollayıp gözümüzden ziyade, kalbimizden ziyade, canımızdan ziyade, malımızdan ziyade, oğlumuzdan, kızımızdan ziyade etimiz kanımızdan ileri imanımız gelir yani. Onun için bu kitaba derse başladık ki Nelere inanacağız? Nasıl inanacağız? Ondan sonra da nasıl koruyacağız? Meselesi. Bu nimeti lütfeden Allah'ımıza hamdü senalar olsun. Es-sâikil-üm-l-ettiba'a Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kullarını, işte hangi kullarını meselesi var? 7 milyar, 7,5 milyar kulu var. Hangi kullarını meselesi var? Ya seçtiği kullarını. Onu da geçen anlattık. Seç, seçmesi nasıl oluyor? seçilmiştik nasıl olur Bir insan ne kadar günahkar olsa da Müslümansa Seçilmiştir kısmen. Ehli sünnetse tam seçilmiştir. Ehli sünnetin dışındakiler de imanını kurtarıp cennete gidebilen çok az olur. Çok az olur. O da işte kafir olma, kafirse hiç gidemez de 72 fırkadan çoklarında kafirlik olur. E bir kısımları işte sınıra kadar gelir de kafir olmayacak kadar sapık olur. Yani kafir olmayacak kadar itikadı bozuk olur anladın mı? Ama ehl sünnette itikad tamamen düz olduğu için onlarda itikad sorunu yoktur. Ama amel sorunu olabilir. Ehl-i sünnette bu kadar insanda bunca yanlış işleri var ve günahlar var. Ama yine de itikad bakımından seçilmiştirler. Onun için seçtiği kullarını nereye sevk etti? Seçtiği Rasulüne uymaya sevk etti. Seçilmiş kul Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Mustafa ne demek? Seçilmiş peygamber. Sallallahu Teala aleyhi ve sellem onun izine sevk etti e aktifaya atadı sahbi el ekremine el mukreminele ve doğru inanca muvafakat ve Allah tarafından manevi desteklere mazhar olan en değerli en şerefli Allah tarafından ikrama mazhar olmuş sahabeyi kiramın işte cemaat çıkıyor buradan Resulullah sallallahu aleyhi sünnetinden ehli sünnete çıkıyor bir de sahabesinin izlerini sürmeye sevk etti sahabenin izleri Sünneti hadis-i şerifleri bütün ümmete nakleten cemaat, sahabe topluluğu. İşte onlar ya cemaat dedim mi ilk muteber olan onlar. Onların ittifakı ittifaktır. Onların ihtilafi ihtilaftır. Onlar bir şekilde ittifak ettilerse o zaruriyatı diniyedendir. Artık ona şubeden Allah muhafaza. Hadise şüphe etmiş olur. Hadise şüpeden ayet şüphe etmiş olur. Ayet şüphe Allah şüphe etmiş olur. Böylece zincirleme cehenneme kadar gider. Kafir olur yani. Çünkü sahabenin cemaatinin ittifakı birleşmesi bir konuda. Ama bazı fetvalar oluyor, ihtilaf oluyor. Dört mezhepte de ihtilaf var. O zaten nereden geliyor dört mezhep ihtilaf? Sahabenin arasındaki içtihatlardan geliyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kesin beyanlarda bulunduğu noktada hiç sahabe ihtilaf etti mi? Etmedi. İçtihata kalınca ihtilaf çıktı. E içtihatta da ihtilaf o da rahmettir. Bir genişlik oluyor. Sıkışan bir insan öbür mezheptin şeyle amel edebiliyor falan falan Onda rahmet var. Onda zahmet yok yani. Bütün hamdler o Allah'a hamdolsun e, mahsustur ki e, seçtiği kullarına tevhid şahitliğini ikram etti. Kelime-i tevhid nasip etti. Sonra inançlarını şüphe karanlıklarından koruma devletini ikram etti. Sonra onları seçtiği Rasulü'ne ittibaya sevk etti ve doğru yolu bulmakla müşarraf olan sahabesinin e, izlerini sürmeye sevk etti. Yine o Allah'ım da gel mütecellîlün e, yüce zatıyla esmasıyla yani isimleriyle ve sıfatlarıyla bi mahâsin'i en güzel sıfatlarıyla kullarına tecelli etti. Tecelli etti derken işte eserleri seni rüzgar etse tecelli efendim rızık gelse tecelli, güneş parlasa tecelli, aşıksa tecelli gece geldi tecelli, gündüz geldi tecelli hepsi tecelli, allah Teala' isimleri ve sıfatları tecelli ediyor günahları affediyor, tecelli hastalığımıza şifa veriyor, tecelli yalvarıyoruz, yakarıyoruz yardımımıza yetişiyor, tecelli zaten hep onun tecellileriyle yaşıyoruz, onun isim ve sıfatlarının manalarını mülaza ettiğin zaman zaten Bütün hayatımız onlarla dönüyor. Yani uyut, uyutan, öldüren, dirilten, rızık veren, affeden, acı yiyen, efendim intikam alan öyle şey. Bir düşmanından dara düşüyorsun bir zalimden. Yalvarıyorsun Allah'ın kapısına. Başımdan defeyle, şerrine kifayet eyle. Bir de bakıyorsun herif tepelenmiş. Elhamdülillah diyorsun. Bu zalimden kurtuldum diyorsun. İşte el-müntekim. İntikam alan ismi tecelli etti. Anladın mı? Onun için kullarına tecelli eden Allah'a hamdolsun. <gülüyor> illa ma da alqasam wa ama bu, bu tecellilerden kim anlar kimsenin hiçbirden haberi yok oh hava ne güzel civan ne güzel yemek ne güzel hanım ne güzel çocuk ne güzel araba ne güzelmiş hapsin Allah nimetler içinde tecelliler içinde gark olmuş kalmış haber yok ene ainin haberi yok onun için kimse anlayamaz ancak Kur'an'a kulak verecek hadislere kulak verecek Ayet-i hadis okuyan ulemanın sohbetine kulak verecek. Kulak vermek de etmez Oturur da affedersin trene bakar gibi. Öyle de yok. Kalbi de hazır olacak. mevlada olacak. Dinlediğini anlamaya çalışacak, gayret edecek. Ancak onlar anlar. İşte o tecellilerin sahibi olan Yüce Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Geldik dersimize. Yani iki dersi şey yaptık. Ee, yine o Allah'a hamd olsun ki O yüce Allah'a hamdolsun ki oradan geliyoruz zaten e, Mevla'yı met ederken Mevla'yı hamd ederken İmam Gazai Hazretleri ki biliyorsunuz e, hayırlı işlerin önemli işlerin e, başında mutlaka besmele çekiliyor. Hamdele okunuyor ve salavat şerife getiriliyor. Üçünün hakkında da hadis-i şerifte e, külle emri zibali bilhamdilillah füvekta'ûn Allah'ın hamdiyle başlanmayan işler işte nasıl besmelesiz meşhur da hamd çok meşhur değil. Halbuki besmele neyse hamd de odur. Bir işe besmelesiz başlanan iş nasıl bereketsiz ve hayırsızsa hamdsiz başlanan işte odur. Onun için hangi iş Allah'ın hamdiyle başlanmazsa sonu kesiktir. Yani hayırsızdır. Dolayısıyla tabi hamdü senalarda lafızlar çoktur sonsuzdur. E, sayfalarca e, bir cilt kitap dolusu hamd eden ulema evliya var. Kendilerine göre, makamlarına göre konuşmuşlar. Hal böyle olunca, e, tabii biz elhamdülillah Rabbil alemin diyebilsek, o da büyük iştir. O da büyük iştir. Kur'an-ı Kerim'in iftitağıdır. Fatiha'sıdır. O da büyük, yeter artar. Ama tabii ulema evliya özellikle e, farklı hamdler yapmışlar. Farklı hamd sıygeleri de bulunmuşlar. Ama şimdi hamd ederken de bir yandan da ne veriyor bize? İlim veriyor. Bak şurada hamdinin yarısına geldik daha. Hamdinin yarısına geldik iki derste. Ve buraya kadar Mevlamız'dan neler öğrendik? Mevlamız hakkında neler öğrendik? Ne isimlerini geçti burada? Faal ismi geçti, mübdi ismi geçti, muid ismi geçti. İşte mütecelli sıfatı geçti, işte efendim geçti ehl Sünnet geçti, Resulullah'ın yolu geçti, sahabenin yolu geçti falan filan. Arşın sahibi zili, arş geçti, zil, efendim, şey, vel batış geçti. Cık. Bakıyorsun hamd ediyor ama hamd ederken de bir yandan bize çok büyük ilimler, itikadımızı aydınlatacak ilimler beyan etmiş oldu. Şimdi oradan devam ederken yine aslında hamdine devam ediyorum ama maksada girdi. Yani maksat dediği ne? Allah-u Teala'nın tanıtımı. İtikat ne demek? İnanç. Ne demek inanç? İnanç neye nasıl inanacağız? Kim hakkında? Allah Teala hakkında, Zat hakkında, isimleri hakkında, sıfatları hakkında. Ondan sonra da gönderdiği peygamberler hakkında, ondan sonra da buyurduğu haberler hakkında. Bütün itikat bundan ibarettir. Önce Allah Teala'dan bahsedilir isim ve sıfatlarından. Sonra nübüvete geçilir, peygamberlik müessesesi vesairesiyle beraber. Ondan sonra Allah Teala'nın buyurduklarını Yani işte emirleri, yasaklarına inanmamız. Amel ayrı bir şey. Nasıl inanacağımız. Ve işte kıyamet alametlerine kadar gider. En sonunda kıyametten eve şuna olacak. Sonra işte, İsa Aleyhisselam'ın nüzüğülü de o yüzden itikada giriyor. Ee, Hazreti Mehtin Zuhur'u vesaire. Oradan da nereye gider? Ölüm, kabir, azabı vesaire. Ondan sonra da mahşere çıkış. Mahşerdeki haller, hesaplar, mizanlar, sıratlar Havz-ı Kevseller Ondan sonra da cennete Cehenneme Rabbim, Cennet fırkasından eylesin amin Cennete girdikten sonra cennette Neler olacak ayette hadiste ne buyuruldu Ona inanmak cehenneme girenler Allah'a onlara işte ne buyuruldu Hadis-i şerifte e, Cehennem hakkında e, Ayet ve hadislerde geçenlere inanmak İnanmak Dediğin zaman Ben sizi işte bir şey güzergaha götürdüm Bütün itikat kitapları İster manzum olsun, yani kasile-i emaliye gibi, ister me mensur olsun, işte Ömer Nesefi gibi vesaire. Bütün el üstelik itikad kitaplarının başı Mevla'nın zatı ve isimleri sıfatlarına başlar, sonu da cennet ve cehennemle biter. Yani ana tema bunlardan ibaret. Bunlara inanan Müslüman olur. Zaten bunlara inanmayan Allah muhafaza İslam'dan nasipsiz kalır. Şimdi hamdü senalar ediyor ama maksada da giriyor şu an. şu Bu derste maksadına giriş yaptı. Maksadı ne? Allah-u Teala'nın e, zatına ait sıfatları söyleyecek şimdi. Çünkü Allah-u Teala'nın varlığına inandıktan sonra sıfatlarına inanmak icap eder. Sıfatsız zat olmaz. Sıfatlarına inanmak icap eder. Şimdi sıfatlarına inandıktan sonra, sıfatlarını bildikten sonra Hangi sıfatları önce gelir, önde gelir? Bunlarla başlanır. Bu da nedir? Sıfatlara inanmanın fer'idir. El-Mu'arrifi <gülüyor> İyyâhum. Bütün hamdler o Allah-u Teala'ya mahsustur ki El-Mu'arrifi <gülüyor> tarif edici. Tanıtıyor. Kime? İyyâhum <gülüyor> onlara. Yani kullara. Bize tanıtıyor. Bize tanıtım yapıyor. O Allah'a hamdolsun ki bize tanıtım yaptı. Bu tarifatı yapmasaydı Mevla biz Allah'tan haberdar olamazdık. Peygamber göndermeseydi, kitap indirmeseydi, ben şöyle bir Allah'ım diye sıfatlarını, isimlerini zikretmeseydi kimse Allah'ı tanıyamaz. Efendimiz hep şey öyle derdi. allah Teala'nın zatı düşünülmez. Zatına akıl yorulmaz. Zatından bize bir malumat gelmez. Zatı, öz zatı hakkında konuşulmaz. E neyle bileceğiz Mevla'yı, neyle tanıyacağız? İsimlerine, sıfatlarına bakacağız. Bir de eserlerine bakacağız, fiillerine bakacağız. Anladın mı? İşte e, Mevla ne yaptı? Kullarına tanıttı. Tanıtım yaptı. Ne hususta? Şimdi onun için Allah çok hamd ediyor. Niye hamd ediyor? E, bu ne büyük nimet ki bize zatını tanıttı. Tanıtmayaydı. Biz olmuştuk hayvanlar gibi. Şu anda tanıttığı halde Allah'ın zatından, isimlerinden, sıfatlarından hiç haberi olmayan milyarlarca insan var. Kel en ambelü madal davarlar gibi daha da yolunu kaybetmişler var. Davar yine yolunu buluyor. Serengeti de bilmem nerede, kilometrelerce yaz mevsimi, kış mevsimi, otu nerede bulacaksalar, bufalolar, öküzler, taze otu nerede bulacaksalar, nerelere gidiyorlar değil mi bufal, öküzler? Ya, işte onun için bazı adamı öküz dediği zaman, öküz de hakaretten mahkeme açacak ahirette yani. Ben Allah'ımı biliyordum inanıyordum sen bu Hânzır'ı diyecek yani, ne bana benzettin diyecek. Hânzır bile Allah bilir be. Hiç Hânzır'ın Allah'a isyan ettiğine değer bir ayet yok yani. Onun için Mevla tanıtıyor. Tanıyan kim? E dinlemiyor ki sohbet, Allah'tan haber olsun. Ağzına alışmış, pelesek gibi işte. Allah razı olsun, Allah şirat gidsin, Allah belanı versin. Millet başka bir şey bildiği yok. Beş tane Allah kelimesi kullanıyor. Bu da klişe. Allah kim? Celle Celaluhu. Tanıyan yok. Tanıtan da az kaldı. Tanıtan da az kaldı. Ama Rabbimizin bize en büyük iyiliği, bize kendini tanıtması oldu. Tanıtmasaydı hayvanlardan beter olmuştuk. E peki tanıttığı halde, hayvanlardan beter olanları ne yapacağız? Şimdi bunlar, hayvanlar toprak olurken, bunlar... Keşke hayvan olaydık dünyada diye arzulayacaklar. E bu şimdi hayvandan daha kötü olmadı mı bunun durumu? Toprak olana cehennem azabı yok. Ama buna cehennem azabı var. Hadi fetret devrinde olsaydı, peygamber yok, kitap yok, bir şey yok. Arada peygamberlerin kesildiği dönemlerde olsaydı, o da hayvanlar gibi toprak olacaktı. Şu anda bile daha başında kalıp, Efendim beyabdüştü işte, hiç insanlarla iletişim kurmamış. Allah kitabını hiçbir şey duymamış bir adam. Hiç böyle bir imkanı olmamış yani. Şu anda da varsa öyle o da toprak olur. Ulaşmadığı için tebliğ. Ama şimdi bu millete yani bu hele ki bu internet döneminde ulaşmadım diyemez yani. Öğrenemedim diyemez. Duymadım diyemez. Ama mevler tanımaz. 7 milyarın Bir milyarı bile Allah'ı zor tanır. Müslümanların da hepsi tanımıyor ki. Şu anda Müslümanım diyor, Ehl-i Sünnetim diyor, Sünniyim diyor. Allah'ın ismini sayamaz, sıfatını sayamaz ya. Nasıl Müslüman olacak? Allah gökte diyor. Haşa Allah baba diyor. Haşa yukarı parmağını kaldırıyor bir şeyler. De. Daha neler, neler, neler. Ne rezillikler ya. Sen Allah'ın kitabını inkar ediyor, şeriatını inkar ediyor, hükmünü inkar ediyor. Allah ne karışır benim işime diye sorsan gavurum demez yani <gülüyor> ama öyle onun için Allah'ımıza çok hamd ederiz ki bize kendini tanıttı herkese tanıtmadı ya tanıttı ama adam almadı fîzâti zatı hakkında bize tarifatta bulundu ne diye bulundu kurban Allah ennehu şüphesiz kendisi şimdi bize başladı şimdi hem hamd ediyor bir yandan da bize kendini nasıl tanıttı Bize kendini tanıtan Allah'a hamdolsun. Peki nasıl tanıttı bize kendini? Başladı girdi. Maksuduna girdi yani. Kastettiği, anlatmak istediği manayı vermeye başladı şimdi. Allah kimmiş Celle'ye buradan e, itikat dersleri başlamış zaten. İki haftada da başladı da. Buradan e, direkt isimlere sıfatlara geçtik. Ne diye tanıttı bize kendisi? Ennehu yücezatı hiç şübesiz ki vahidün tektir. Şimdi ...her bir sıfatını söylüyor... ...peşine de onun izanı götürüyor yani. İşte vahidünün... ...manasını işte... ...birdir, birincidir, birinci midir... ...tek midir... ...falan falan. Bak vahidün ne demek biliyor musun? Birdir demek... ...ilerisi onu anlatıyor. La şerike La şerike. Hiçbir ortak... ...yoktur. Lehu kendi zat için. Yani vahidün ne demekmiş? Ortağı yok dememiş. Bir ne demekmiş? Birden maksat ne demekmiş? Ortağı yok demekmiş. Yani bunu güzelce anlamak lazımdır. Şimdi Önce var. Zaten varlığını ya ne bileyim varlığını konuşmaya zahit görüyorum ama memlekette neler çıkmış? Allah-u Teala'nın varlığını inkar edenler çok. Yani varlığını inkar eden de işte aklın var mı demek lazım da işte önce aklım var mı? İşte var dediği anda zaten Allah var demiş oluyor. Ama işte anlamaz. Ne dediğinden de haberi yok. Önce Allah-u Teala var. E varlığına deliller var mı? E <gülüyor> zaten delil soran dilin delil. Konuşan ağzın delil. Kıpırdayan dudakların delil. Gören gözlerin delil. Tutan ellerin delil. Delil var mı diye düşünen beynin delil. O damarlar kan çanağı içerisinde. Biraz kan gitmezse beyin duruyor ya. Her taraf kan irin içerisinde böyle. Şu kadar bir şey. Neler düşünüyorsun sen ya? Oradan komut veriyor. İşte her şeyi oradan o beyin yönetiyor. Efendim bunu kim yaratmış kafanın içerisinde? Kafa tasının içerisinde. Kanla efendim onu işletiyor, çalışturuyor o ince damarları yaratmış kurban olduğum. Riskele mi olmuş? Yani var olan her şey varlığına delil. <gülüyor> Fevi kullu cein lehu ayetun tedullu ala ennehu Her şeyde ayet var, delil var, nişan var ki ne söylüyor? Allah birdir diyor. Celle şani ve celle celal. Onun için Müslüman olmayanlar da Allah var diyor. Çünkü manyak değiller. Müslüman değil diye de herif manyak değil. Onun için Müslüman olmayanlara da sorduğum zaman hepsi Allah Teala'nın var olduğunu söylüyor. E, felsefeciler de bunu böyle kabul ediyor. Efendim, bütün batıl fırkalar da bunu böyle kabul ediyor. Allah'ın varlığına hemen hemen şüphe yok. Şimdi Yahudiler de kabul ediyor. Hristiyanlar da kabul ediyor. Budistler de kabul ediyor. Yani bakarsan dünyaya 7,5 milyar. Şu anda da işte eskiye göre çok da akıllı geçinenler hepsi Allah vardır çünkü neden e adam kendi varlığını kabul edince mecburen beni bir yaratan vardır kabul etmek zorunda zerre kadar aklı varsa yani ancak e, bir e, az bir şirzime taife felasif eden onlar bilmiyorum memlekette kaldı bir dünyada var mılar şimdi tabi vardırlar işte illa onlardan ne diyorlar bu alem rastgele oldu tabiat kanunları işte doğa e, kuralları ve böyle rastladı İşte güneş rastladı, ay rastladı, yıldızlar hastadı gezegenler rastladı, felekler rastladı, işte denizler rastladı, her şey rastladı, rastladı, rastladı. Bu kadar milyarlarca efendim, yıldızlar, şeyler e, rastgele gidiyorlar yani şu anda. Ve birbirine de çatmıyorlar yani. Bunlar da bekliyorlar işte dünyaya değdi diyecek, derse gittik gideceğiz falan. O arada aaa teyet geçti, es geçti falan. falan. Yahu Bir yolunda milyarlarca şey çıkıyor. Gezegen çıkıyor. Gezegenler dünyadan büyük deniyor. Bu kadar gezegen gezmeyen neyse seyyareleri var, sevabiti var. Burslar falan. Bu yani uzaydaki zaten şey akıl akılla anlaşılacak kadar bir sistem yok orada. Büyük bir sistem var. Hala bu çözülmeye çalışılıyor. Anlaşılmaya çalışılıyor. Bu kadar teknolojiyle bir şey anlaşılmış değil. İkide bir de yeni gelen raporlar eski raporları bozuyor. Ve e, ne kadarına ulaşıldı? Mevla'nın müsaade ettiği kadarına. Tabii de onlara göre şu seneye kadar bu işi bitiririz. Bu seneye kadar bitiririz. Zaten Allah da seni, dünyayı bitirecek o seneye kadar da. E, sen Mevla'nın mahlukatı hakkında, yaratılanlar hakkındaki bilgiyi bitiremiyorsun da. Ta kendi içimizdeki şeyleri bitiremiyor. Bir robot yapma uğraşıyor. insanı örnek alarak işte robot. Robotları devamlı geliştirmeye uğraş ola falan falan. İşte ne olacak? Şu kadar sene sonra robot şunu da anlayacak. Bu kadar sene sonra bunu da anlayacak falan. Yani şimdi bu kadar şeyin rastlantı olması halbuki sen bir robotun bir elini şöyle kaldırması için uu haberler bomberler değil mi? Suudi Arabistan'da vatandaşlık vermiş yani biliyorsunuz. Efendim yani ne kadar kafayı oyuntırlatan varsa işte <gülüyor> bizim müslümanlarda yani. Ondan sonra Elini kaldırınca büyük olay oluyor. Biliyorsun, kafasını şöyle sallasa basın toplantısı, Birleşmiş Milletler toplanıyor falan. ya Kardeşim ben her dakika kafamı sallıyorum. Beni aday gösterin ya. Her tarafımı oynatıyorum yani. Ya bu ne böyle elini salladı işte ama neden? Adam o kadar uğraştı, uğraştı, uğraştı yüzlerce senenin birikimini mahsulü yani şimdi elini salladı diyor. Yahu kardeşim, peki bu elini niye rastgele sallamadı Niye bu kadar bilgisayarlar, sistemler, projeler ürettiniz, ürettiniz, ürettiniz en fazla şurada sallayabildi yani? E bu niye denk gelmedi böyle durup dururken şu bizim şey böyle niye sallanmıyor? Bu robot da birden elini sallayabilmesi lazım. E sen rastgele oldun ya böyle birden anandan çıktın yani. He? Oflalin dediği gibi furlama çıkmışım diyor. Yani sen nasıl çıkmışsın yani ne nereden çıkmışsın? Kim yaratmış seni ya? Kim yapmış seni yani? Ne imalatın? Patentin ne ya? Patentin mi E şimdi sen kendindeki bu kadar hünerleri, kemalatı görüyorsun. Senin zerrene ulaşamaz. Ya. Onlarca yüzlercesine uğraşıyorsun. Bir robot yapıyorsun. O da hesap, hesap, hesap, plan, proje, plan, proje. O da yanılma, hata payları falan falan. falan. En sonunda birkaç senedir ortaya çıktı işte. Bir önce elini salladı, sonra kolunu salladı, işte kafasını salladı. Böyle sırayla oluyor. Kafası sallayacak falan vatandaşlık vermeye başladılar. Düşün yani. Düşünebiliyor musun? E sen şimdi mükemmel bir mahluksun. eşim benzerin yok ya. Mükemmel bir mahluksun yani. Sen rastgele oluyorsun ama şuradaki bir demir şöyle bir kol yapmışsın ona bunu kaldırdığı zaman onlarca sene plan proje lazım geliyor. Asla kendi kendine elini kaldıramıyor yani. Niye çalışıyorsun ki? İşte bu, bu, bu kadar felsefeyi ilerletip de işte zaten felsefen çoğu ahmaklıktır imamına bazen niye buyuruyor? Bir şeyin çoğu ahmaklıksa tüm ahmaklık olur. E şimdi bazı felsefeciler ne demişler? Bu alemi yaratan yoktur haşa. Bu kendikendi yani ittifakidir. İttifaki ne demek? Rastgelidir yani. E nasıl rastgele oldu? İşte hiç şu anda sizin evde rastgele bir şey oluyor mu? İşte e, kadının biri geldi işte şeye rahmetli Efen Hazreti'nin eniştesi işte, de İlyas Vanlı Hoca'ya da rahmetli oldu anlatırdı yani. O müftülükte görevliydi, vaiz idi. Yerli kadın diyor ki işte efendim e, benim e, püskürt kutularına püskürtler koyuyorum ondan sonra falan. Ee, evde de kimse yok benden başka, sonra açıyorum bakıyorum, bütün püsküvtler bitmiş. Böyle şeyler oldu. O da onu deşti eşti Ya dedi işte bizim komşu, dedi bana cinler var şudur budur, ben de dedim ne cinler var bilmem ne bilmem ne. Ondan sonra ya dedi benim başıma geliyor, tabağa dolu koyuyorum, kutuyu bitiyor, şudur budur falan bilmem ne. hadi git işine falan. Ondan sonra, iyi senin evine de şey edelim, koyalım sen de gör, <gülüyor> ondan sonra bunun evine de koymuşlar. Efendim ya diyor kapıyı da kilitliyorum diyor. Her şeyi de kilitliyorum diyor. Efendim içerideki odayı da ayrıyeten kilitliyorum diyor. Bilmem ne diyor. Eve de kimse girmiyor diyor. Ondan sonra baktı bizim kutuya da musallat olmuşlar. Bir şey kalmadı. E tamam şimdi. Kendi kendine bu kutunun içindeki püsküvütler biter mi? Kendi kendine bitmez. Biri geldi aşırdı yani. E biri gelmedi. E biri geldi abi. Bazılarına kapı ve kilit lazım değil. <gülüyor> Onlar geliyorlar yani. Şimdi dolayısıyla ben şimdi bir gün cübbemi şuraya koyuyorum. Allah, Allah evde de kimse yok. Şey bu tarafta. Ya Allah Allah ben aklı başımda bir insanım. Keçe ben bunu bu kap buraya koydum. Evde de kimse yok. Sabah kalktım ha burada. Ha Resulullah sallallahu sen buyurdu bu şeyi. Ne yapırım? Mem lazım. E bismillah. Elbisesini alan, kaldıran, kenara koyan, askıya asan, askıları asmakta çok iyi değil esasen. Neyse. Efendim böyle kenara koymak daha iyidir yani. Hem sünnet-i ittiba bakımından hem de diğer bazı meseleler var. Bismillah desin. Alırken Bismillah desin, koyarken Bismillah desin. Fe'innel cinne yessemce'une ve ta'il insi ve siyâbi. Cinler insanların elbiselerini, eşyalarını kullanırlar diyor. Kullanırlar. Onun için fe'innesmallâhi tabi'un Allah'ın adını gördü mü mühürlüdür. Şunu şuraya besmeleyle koydum bu mühürlüdür. Şimdi şeytan gelse efendim mühürlü diye dokunamaz. Öbürleri mühürsüzdür. İsteyen iste diyerek kaldırır kondurur. Ha e, bende böyle bir şey olmuyor. Olmuyor. Selam <gülüyor> Ama olanlar var. Olanların da kafasını yemesine lüzum yok yani. Neden? E, bu sefer adam diyor ki ben diyor hafızam mı gidi Alzheimer'm oldum. Gidip tahlil yaptırmana gerek yok. Yani boşuna para verme. Alzheimer'm alzarmi değilsin. Sen bunu buraya koyduğunu hatırlıyor musun? Kesin kesin? E sabah burada kalktım burada kalktım. Sen besmele siz koymuşsun. Bir gitmiş gelmişler yani. Giymişler çıkartmışlar yani. Mesele bu. Onun adı gitmişler oraya koymuşlar. O da Allah'ın varlığının delili zaten. Niye ki kendi kendine bir iş olur mu? E kendi kendine bir iş olmaz arkadaş. Kendi kendine o cübbe oradan oraya gitmez. Onu biri aldı götürdü oraya işte. Hadis-i Şerif'i söylüyorum sana. Kendi kendine ne olur ya? Sen nerede gördün hayatta kendi kendine olan bir şey? İmam-ı Azam Efendimiz zamanında tehriler vardı. Şimdi de var tabiatçı yani. Zaman aşımıyla her şey kendi kendine oluyormuş. Zaman aşımıyla her şey kendi kendine oluyormuş. Şu işe bak ya. Dünya, gökler, yerler durup dururken olmuşlar. Ondan sonra zaman aşımıyla başka şeyler oluyormuşlar falan falan. Padişah da buna bir cevap vermek istedi o zamanki atlatmış adama. Ne yapacak? Teddiler en büyük alim dedi. E bu Hanife dedi. Bu ne bu Hanife'yi çağırın bari ya ben bunlar geliyor gidiyor mevzu karıştırıyor burayı. Ebu Hanifed, ne zamana vaatleşirip, işte efendim, çarşamba günü, diyelim saat 10, misal. E tamam, o herif geldi, işte senin hocan çıksın karşıma, mü müstehidin gelsin, bilmem ne, bilmem ne. Fil felsefeci, şeyin biri, atlatmışım biri. Şimdiki felsefeciler böyledir, hepsi, böyle bir şey demiyorum. Felsefeyle uğraşan adam var. Bunların böyle dolu müslüman var. Ben o zamanki bir adamdan bahsediyorum yani. Efendim, İmam Azam Efendimiz de vaktinde gelmemiş. Gelmeyince de halife de çok o zaman sıkıntıya düşmüş. O adam da orada görüyor musun karşıma kimseyi çıkaramıyorsun lafları etmiş. Falan falan. Neyse gecikmeli olarak gelmiş. Vallahi Radıyallahu teala. Yahu nerede kaldın ya Banife. Bu herifi dinliyoruz ya burada ya. kes şunu bir cevap ver. ya sormayın efendim işte ben biraz geciktim özür dilerim. Fakat başıma neler geldi falan. Ne, ne oldu başına neler geldi? Kayık bulamadım. Ben Bağdat'ta Dicle ırmak e, var. Ben öbür taraftayım. Bu tarafa geçmem lazım. Onun çünkü yani kayık bekledim. E fakat o işte vaktinde gelmedi veyahut da işte kayığın şey şimdiki gibi vapurlar saatli değil o zaman. E, bulamadım. Bekle bekle bekle. Ben de size geç kaldım. E, sonra işte geldim ama kayık gelmedi. E nasıl geldi? Yüzerek mi geldin? Kayık gelmedi. Ya kayık gelmedi. Sonra Ee, dere küçükler yuvarlamış Ben orada derenin kenarında dururken Kütükler geldi Sonra 3-5 tane ayrı ayrı kütükler bir oradan biri buradan geldi Ondan sonra hepsi de geldi benim önüme geldi Ondan sonra Benim önümde böyle birbirine eklendiler Takıldılar çakıldılar tak tak tak tak falan Ondan sonra ben de ona bindim Geldim O dehri olan fel, felsefeci Dedi ki ya beni bundan mı Dedi şey karşı karşı getireceksin ya Ya bu adam böyle bir saçmalık zırvalıklar anlatıyor. Bu <gülüyor> Kim bu yahu dedi. İmam Azam Efendi döndü dedi ki. Yahu dedi üç tane tahta geldi de benim önümde birbirine çakıldı da sandal oldu dedim de sen bunu saçmalık saydın. Sen diyorsun ki bütün gökler yerler alemler felekler bütün, gezegen, bütün her şey kendi kendine oldu. Bu nasıl bir zırvalıktır dedi ya. Ha Şimdi bu adama ayet okuma hadis okuma gerek var mı? Çünkü bunu kendi varlığıyla mat edersin yani. Zaten benim bir ufacık bir dediğim şey şimdi böyle şeyler şu anda da çok oluyor. Şu anda da çok oluyor. Kendinden habersiz adam kalkıyor. Bize bir reddiye yapmak akıyor Halbuki yaptığı reddiye de kendi kendini yıkıyor yani. Çünkü neden? Cahil, ecel, Allah'tan haberi yok. Celle Celal. Ya kendinden haberi yok. Ne dedik dersin başında? Kendini bilen Rabbini bilir. Kendini bilmiyor ki. Yani damarlarını bilmiyor, sinirlerini bilmiyor, ciğerini bilmiyor, böbreğini bilmiyor, pankreasını bilmiyor, dalakını bilmiyor. Efendim adelelerini bilmiyor, sinir uçlarını bilmiyoruz. Efendim reflekslerini hiçbir şey bilmiyor. Beynini hiç bilmiyor, aklını bilmiyor, kalbini bilmiyor. Yani bir insan kendini bilse Allah Allah. Zaten kendini bilen şey ödü kopar. Her dakika öleceğim diye böyle. Çünkü o kadar telden tutuyoruz ki Yani pıhtı atmaması, damarımızın tıkanmaması, bu kadar sene sağlıkla yaşamamız her dakika Allah'ın ayetleri ve mucizelerine tecellilerine nazar buluyoruz. Çünkü neden? Kıl gibi yav damar, kıl zaten adına baksana kılcal. Kılcal damar ya. Ya bunun bu bunu nasıl bir şeydir? Koca damar tıkanıyor bu kılcallar tıkanmıyor. Ondan sonra pıhtı zaten Rastgele atar. Pıhtı attı mı gittin? Ya solun gitti, ya sağın gitti, ya beynin gitti, gitti. Bir pıhtı. Pıhtı ne ya? Nasıl atmıyor yani? Nasıl atıyor sormuyorum ben. Ben nasıl atmadığına şaşırıyorum yani. Demek ki biri tutuyor, kurban oldu atmak Murad ettiği zaman da izin veriyor, attırıyor yani. Yoksa bu damarlarla, bu kanla bir adam nasıl yürür 50 sene, 100 sene ya? Her şey et. Demir olsa, çelik olsa dayanmıyor. 50 sene, 100 sene demir, çelik dayanmıyor de ya. Allah-u Teala damara et etsinle 1000 sene yaşattığı var. 2000 sene yaşattığı var. Nuh Aleyhisselam 1250 sene. Aynı bizim damardan da o da. E, o zaman e, zaten bu damarların payı 50-100 sene arasında götürüyor. 120'ye kadar anca yaşar falan. Öyle bir şey yok. 120'ye kadar anca yaşayacak olsa 1250 nasıl yaşadı? O şimdiye göre konuşuyorsun ortalama 60 70. Onu konuşmuyoruz. Allah Teala'nın yarattığı yapı yine sağlam. Yine o bin seneye 2000 seneye götürür. Mesela ne? Yaşatmak isterse yaşatıyor işte. Yaşatmak istediğin zamanda bir yaşında çocuğu öldürüyor. Anladın mı? Taptaze damarları her şeyi. Buna ne oldu şimdi? Nereden kaptı bir şey yani? İşte Ecel geldi cihane baş ağrısı bahane işte doktorlara sorarsan sana bir şey uyduracaklar. Yani niye öldü ne oldu falan. Filan. Konuşma sen. Ecel geldi Mevla ölümü kalk etti yarattı. Onun için insan kendine baksa zaten zaruri bir iş yani. İnsan bunun için e, kitap okuması lazım değil. Efendim delil sorması lazım değil. O kadar şahitleri delilleri var. Bir şey kendi kendine bir şey olmazı anlayan adam. Kendi kendine bu kitap buradan kalkıp kendi kendine buraya gelmez. Bunu bilen adama artık Allah var mı diye sorulmaz yani. Çünkü neden? Biz varsak bir yaratan var. Bu kadar basit. Barit Sübhanehu'nun varlığının en büyük delili hudusul alemdir yani. Bu alemin sonradan ol, olduğudur. Çünkü biz de sonradanız. Bizim zaten hepimizin doğum tarihimiz belli yani. Sonradan olduğumuz belli de. E gökler yerler de sonradandır. Eşgü bozları bu işte ezeli derse Allah muhafaza kafir olur. Kıdem alem yani bu alemin kendisi bu şekilde yoktuysa da ham maddesi ezelden beri vardı derse kafir olur. Çünkü kadim olan, ezeli olan, ebedi olan burada anlatılacak şimdi Allah Teala kendimize nasıl tanıttı? E bir tek Allah Teala'dır ezeli kadim. Onun için e, İbn Sina'ya, Farabi'ye ne dedi İmam Gazali Hazretleri? Kafir oldular dedik. Ma'ruf banzetlerden naklediyor. Niye cahil oldular dedi? Çünkü gökler yani bu alemin evveli yok dediler. Evveli olmayan bir tek Allah'tır. Evveli olmayan demek yaratılmamış demektir. Yaratılmamış demek Allah'a ortak demektir ağşamsın. Hepsi de, felsefe gittikleri nokta burası perişan oldu gittiler işte İbn Sina'lar, Farabi'ler. Çünkü neden ayet hadisi esas almadılar? Aklı mantığı esas aldılar. Ona keza İbn Teymiye yani İbn Teymiye kafasında da mesela eee ne ammâ yani alemin kıdemi var. Yani bu, bu alem e, bu şekliyle ezeli değil ama işte, işte efendim e, küdem-i nev'i olarak yani bunun bir ham maddesi var işte. Aslında Mevla bir şey var. Bu Mevla ile beraber. Ya nasıl Mevla ile beraber olacak? Allah var iken bir şey yoktu onunla beraber. Sonra o var ol, ol dedi oldu. Her şey için böyle buyuruyor. Künfeye kün ne demek? Bütün Kur'an dolu yani. Ol deyince oluyor. Ne demektir? Evveli yok işte daha. E sen dersen ki işte bu alem ben böyle gökler yerler ezelidir demiyorum ama bir bunun cinsi olarak, ham olarak bir şey varırdı. Yoktu. Ham de ol dedi oldu yani. O da insanı Allah muhafaza kafir ediyor. Onun için bu alemin sonradan olduğu Allah Teala'nın Ezeli olduğuna delil olarak yeter. Ve allah Teala vardır, yaratan vardır. Neden? E sonradan olan eşya var. E bu sonradan olmuş bizler. Bizi yaratan olduğuna delil oluyoruz, ayet oluyoruz. E peki bu alemin sonradan olduğunun delili nedir? Yani gökler yerler ezelden beri yok. Sonradan oldu. E i̇şte 7000 sene dünyanın ömrü hadis-i şerifine göre. Hani biri kalksa on bin sene dese de kafir olmaz. Yani o hadis-i şerif mütevatir derecesinde değil. o bakımdan mütevatir olmayınca, mütevatir olmayınca itikatta delil olmaz. Yani itikat çünkü önemli bir mesele. Bunun üzerine efendim işte on sene, yirmi sene ne diyorsan misal. Biz hadis-i şerife bağlı kaldığımızdan biz yedi bin sene olarak kabul ediyoruz. Kıyamete kadar ömrü yedi bin sene olacak. Dünyanın ömrünü konuşuyor. Adem Aleyhisselam değil yani. Şimdi bu sefer Adem Aleyhisselam daha sonra dünya Adem Aleyhisselam'dan 2000 sene evvel de cinler buraya yerleşmiş idiler. O evvel olduğu belli. Peki bu dünya sonradan yaratılmış. Gökler yerler sonradan yaratılmış. Ondan sonra bunun delili nedir? Bunun da delili yani tabi ayet hadise inanan için delil aranmaz. Yaratan böyle buyuruyor. Ama bunda delili bu alemde tegayürat hasıl olmasıdır. Tegayürat ne demek? Değişiklikler var yani. Bu değişiklikler neye delal ediyor Değişmeler. Yani eskimeler. Ondan sonra efendim şey gündüzün gitmesi, gecenin gelmesi, işte efendim gezegenlerin durumu, birinin çıkması, birinin batması, birinin gözükmesi. Sebat ve istikrar yok. Biri doğduğunda öbürünün batması, işte efendim güneşin tutulması, ayın ışığının azalması. Bunlar nedir? Değişiklikler var. ya yani değişkenlik arz ediyor. Bizim vücudumuz da aynı değil mi? İşte hastalığımız, sağlamlığımız, ölmemiz, doğmamız, efendim dirilmemiz. Işte. Bunlar hep değişiklik. Bu değişiklikler da de neyi gösteriyor? Efendim bu alemde sonradan yaratılanlar kendisini yaratan bir zattan asla müstehni kalamazlar. Dolayısıyla biz bu alemde feleklerde, göklerde, gezegenlerde, yerlerde devamlı ne var? İşte birleşmeler var. Ayrılmalar var. Hareketlilik var. Sakinlik var. Her zaman hareket yok. Bazı bakıyorsun duruyor. Ondan sonra terkip var, tahlil var. Bunlar ne demek? Cüzlerden birleşmeler var. Parçalardan. Sen mesela bir şeyi burişini böleyim desen bölüyorsun yani hangi bir cismi parçalayayım desen parçalıyorsun bu da ne demek parçalardan derlenmiş yaratıklar ne olmuş parçalardan derlenmiş bu parçalardan derlenmesi de sonradan olduğuna delalet ediyor bu gibi deliller var e çünkü bunlar efendim e bunlara bir düğmeye basılmış tamam mı düğmeye basılmış kün ol denmiş fekün o da olu vermiş Bir yerden düğmeye basmış, bir yer değilmiş de işte Allah-u Teala'nın halk sıfatı, yaratma sıfatı, icat sıfatı, varlık sahasına çıkartma sıfatı. E ona göre ne anlaşılıyor? İşte bunları yaratan zat değişmez. Mesela Allah-u Teala'da hiç değişiklik olmaz. allah Teala ezelden ebede kadar alimdir. Geri gitsen başlangıcı yok, ileri gitsen sonu yok. Ezelden ebede kadar allah Teala hikmet sahibidir. İradet sahibidir, kudret sahibidir, şu durumudur. E sen şimdi bana bakıyorsun, bazı bir şeye gücüm yetiyor, aynı şeye yarın gücüm yetmiyor. Bugün elimin kalktığına yarın kolum kalkmıyor. Bugün bildiğim bir mesle, yarın unutmuşum gitmişim. Allameyciyan adam sıfırı tüketmiş, bakıyorsun besmele çekemiyor, felç oldu. Yani bizde devamlı değişkenlik var. Çünkü mahlukun özelliği, yaratılmışın özelliği tegayyürata mahal olmasıdır. Sonradan yaratılanların hepsi değişikliklere maruzdur. Değişikliğe maruz olan her şey sonradan yaratılmıştır. Sonradan yaratılan her şeyde mutlaka bir yaratan vardır. O yaratan da asla değişikliklere maruz olmaz ve sonradan yaratılan hiçbir şeye de hal olmaz, mahal olmaz. Yani hulül etmez ve hiç sonradan yaratılan bir şey de ona arız olmaz. Onun için allah Teala gökte değil diyoruz. Niye? Sonradan yaratılmış gök. allah Teala nasıl gök, gökün içinde olacak? Haşa. E, onun için allah Teala arşa oturmaz. Çünkü neden? Arş sonradan yaratılmış. Sonradan yaratılanda değişkenlikler olur. Öyle mi? Mesela ne diyor? Sadib-i Muaz ölünce arşı hala titredi. Titremek ne demek? Arş her zaman titriyor mu? Arş her zaman titrese arş titredi denir mi? Ben her zaman konuşsam hoca konuştu denir mi? Bu akşam konuşuyorum işte. İhtezze arş ve seadim numaz. Seadim numaz'ın ölümüne arş titredi. İşte yetimi ağlatırsa biri arş titrer. Yani ne demek? Gazaba gelir işte. E tabi arşın da manevi bir hayatı var. E sen şimdi arş ise ne demek bu? sakin duruyor bazı durumlarda titreme arız oluyor. Arız ne demek? Karnına sancı girdi. Karnıma bir sancı girdi. Sancı arız oldu. Demin sancın yoktu. Sonradan geldi. Bak senin karnın miden hep aynı durmuyor. Bazı kabız oluyor, bazı hisan oluyor. Bazı... Ha, arız oluyor. Bak sonradan geliyor. Arşta duruyor. Sakin duruyor. Bir evliya ölüyor. Bir ulema ölüyor. Bir Allah zorluyor. Arş titriyor. Neden? Etkileniyor. Peki allah Teala etkilenir mi? Haşa ve kela. allah Teala titrer mi? Haşa ve kela. E sen nasıl Arş, Allah arşa oturdu. Arş sonradandır ve hadistir ve tegayyürata ve değişikliklere mahaldir. Mahal olduğu zaman allah Teala ise ne değildir? Sonradan yaratılmış hiçbir şeye mahal değildir. E bütün bunlar işte bir kaideler manzumesidir. Allah-u Teala'nın tenzihi hakkında vesaire, zatı hakkında, isimler hakkında, sıfatlar hakkında Temel kaideleri bildiğin zaman artık Allah-u Teala'da şöyle olur mu böyle olur mu ne sorarsan sor. 1 milyon soru sor. O kaideler kendisinde meleke olarak bulunan kişi tak tak tak tak tak cevabını verir. Ama o kaideleri bilmediği zaman ne yapar? Bazı gelir durur. Bazı gelir durur. Allah-u Teala güler mi acaba der. Tamam Allah Teala da Hadis-i şeriflerde Vahikallahu diyor Vahik var Ama o vahik bizim gibi gülmek mi? Değil Allah Teala şaşar mı? Şa şaşırır mı bir şeye falan? Haşa e Nereden anlayacaksın? Aciballahu acep fiili var Teaccup fiili var Ama işte lukat maddur Müteşabiat Ne diyorsun hemen? Kaideyi bildiğin için Bizim gibi değil Çünkü leysike misli işi Allah'a benzeyen bir şey yok Allah'ın benzediği bir şey yok. Allah'a benzeyen bir şey yok. Misli yok. E misli yoksa sen nasıl bizim gibi şöyle bizim gibi böyle? Oturmak bize mahsus. Kalkmak bize mahsus. Mekan bize mahsus. Biz çünkü mekani bir varlığız. Bir mekanda olmamız lazım. Bir yerde duruyoruz. İlla hep zaman bir yerdeyiz. Biraz böyle havaya sıçrasak bile <gülüyor> yarım dakika duramayız. Çıt aşağı. Ama Allah Teala'ya mekan lazım mı? E değil çünkü mekan yoktu Allah varken. Celle Celal mekanları o yarattı. Yoktan, var eden. Onun için e, varlığının delili bizim varlığımız. Biz varsak bizi yaratan var. Biz mükemmelsek bizi yaratan çok büyük sıfatlara mükemmel sıfatlara sahip. Çünkü neden? Eşsiz bir yaratığız yani. Görmüyor musun? Bizim zerremiz kadar olmayan robot ne kadar pahalı. Düşün ki biz ne kadar pahalıyız. Ama işte robottan Bir, birkaç tane üretildiği için biraz pahalı oldu. Bizden seri imalat olduğu için önüne gelen doğuruyor. Onun için biraz fiyatımız azaldı yani. Yoksa bizden bir tane dünyaya inseydi falan Şimdi biz var ya ne bileyim dünyada da kim alacaktı? Bizi ayrı da o zaman da Yani Bütün doğumlar kesilseydi Kimse daha bir şey doğuramayacak hale gelseydi Biri bir tane doğursaydı falan Hakikaten onu da böyle şeye koyarlardı yani vitrine koyarlardı yani Onun için Yani insan kendinden gafil. Nefsini bilmeyen, cahil. Onun için kendinin nasıl bir varlık olduğunu anladığı noktada zaten Rabbini... Ya bu beni yaratan nasıl bir zat ya? E senin kafan bu kadar çalışıyor. Seni yaratanın ilmi nasıl olmaz? Sen bu kadar duyuyorsun her şeyi, seni yaratan nasıl duymaz? Sen bu kadar görüyorsun her şeyi, yerden bakıyorsun göğe kadar. Seni yaratan nasıl görmez? Sen şunu bunu yapıyorsun, bir sanat meydana gidiyor, bir sanat güçlü yaptığınız şey yaptın, sedir yaptın pişme şey e, seni yaratan neler yapamaz? Şu bilgisayarlar falan akıl mantık turan işler, internetler şunlar bunlar ki son 20 30 senede bu millet bunları gördü nasıl bu kadar bir şeyi şeyler, flash diskler bir, efendim belleğinde tutuyor bu kadar şeyi. E bunu yapan insanın beyni. Bu beyinle bu Bu demirden, çelikten bilmem, kurşundan içine maddeler koymuşsun bilmem. Ya Allah-u Teala etten, kandan yapmış bunu. Et. Bu beyin et. Kan. Sinir. Bu, bu kadar teknolojiyi kurdu yani. O zaman bu beyni yaratan nasıl ne kadar büyük hünerler sahibi. Hüner yani Türkçe'sinde, Arapça'sında kemalat. O mükemmellikler, üstünlükler ama tabii her sıfatın kendinde kemal var ama biz... Biz bir işte kendimize göre senden üstün olabilirim ama öbüründen değilim yani. Ha bu adamın dünyada misli yok. Ya adamın dünyada misli yok ama şu anda böyle bir adam, bu, bu işi Kur'an, bu işi bilen, bu ilimde adam yoksa bile mümkün mü bunun olması? Böyle bir kafada bir adamın olması mümkün mü? Mümkün tabii. Yoksa vuku yok demektir. Mümkün değil demek değildir. Ondan daha zirvesi de vardır. Evvelce de vardı. Ha ama allah Teala da Düşünebiliyor musun? Ortağı vardır, mümkündür. Düşünemiyorsun ama şu anda dünyada tek olan bir adamın bile bir mislinin olması mümkündür. Belki de sen görmediğin var da tespit etmemişsin. Bu da bir şey. Onun için Allah-u Teala ne buyuruyor? Zaten insan kendi içinde Allah-u Teala'nın varlığına dair delilleri buluyor. Ararsa buluyor. Tabi hidayatı allah Teala'dandır ama bir dışarıya bakıyoruz. Bunlara afaki deniyor. Afak ufkun cemi, afaki hariçte insanın kendinden dışarıda olan deliller. Bir de enfusi deniyor. Enfus nefsin cemi, enfusi insanın iç alemindeki bir taraftan elle tutulan gözle görülen işte kan, damar, sinir gibi uzuvlar. Bir taraftan tabii letaif var, kalp, ruh, sirhafiyat, akıl falan aklın yerini gösteremiyorsun. Yani kalbi gösteriyorsun et parçası ama kalbin idrak tarafını, anlayış tarafını, tekallübatını... Anında oradan oraya geçişlerini, dönüşlerini, düşüncelerinin e, merkezini bulamazsın. Çünkü kalp ettir. Beyin ettir. Fonksiyonlarını ve işlevlerini incelemeye kalktığın zaman... ...beynin şurası, şu Şimdi biraz bir şeyler söylüyorlar işte. Sağ tarafı şunu yapıyor. Sol tarafı bunu yapıyor. Beynin şu tarafıyla şu yapılıyor. Bir şeyler, bir şeyler. O da ne kadar doğru bilmiyoruz. O da şundan oluyor. Neden oluyor? Bakıyor bu adamda arıza ne oldu? Arıza unuttu. Unutuyor her şeyi. Alzheimer oldu. Efendim geçmişi unuttu. Bir şey sorsan cevap veriyor. Su istiyor. yemek ki bakıyorsunuz anlıyorsun. Aa eski adam. Halbuki geriden hiç şey tanımıyor. Hiçbir şey tanımıyor. O tarafı silmiş falan. Şimdi bu bunu önceden bulamıyor. Bu neye göre buluyor bunu? Bu tıp şimdiki arızadan yola çıkarak. Ha bu adamın arızası ne? Geçmişi sildi. Beynine bakıyor. Beynindeki durum ne? Ha şuradaki tamallara kan gitmedi. Veya şuradakiler uyuştu, şuradakiler mayıştı. Dıştaki görüntüye göre bakıyor. ha ne çıkarttı oradan? Bir ilim çıkarttı. Ne ne çıkarttı? Ha sol tarafın şu taraf köşesi muattal olursa böyle olursa işte tıkanırsa şu olsa olsa ne oluyormuş? Unutuyormuş. Yani ortaya çıkan arızadan yola çıkarak Beynin neresine işe yarara getir diyeler işi yani. Yoksa zaten o beyne baktığı zaman şurası şuna yarar burası buna yarar kimsenin diyecek bir yoktu. Ama adamın ne oluyor? Şu, şu fonksiyonunu yitirdi bu adam. Bu işlevi yapamıyor artık. Niye? Beyin komut vermiyor. Beynin neresi? İşte beyinde orada zahiren anlayabildiği bir değişiklik varsa ha o değişiklikten oluyor bu demek ki falan. İşte onun için içindeki durumda da İçindeki ayetlerde e, uzuvların çalışması görünen şeyler, tansiyonu ölçtün, kan basıncını buldun, kan aldın, içindeki demiri ölçtün. Bunlar ayrı bir şey. Bir de bunun manevi işleyişi var. Ruhun gelmesi gitmesi, girmesi çıkması, uyuması uyanması, uykuda Efendim damarların atması, kalbin çalışması, beynin çalışması... Uykuda da beyin çalışıyor. Yani beyin çalışmasa beyin çalışmasa zaten öldün. Ne diyorlar? Beyin işi şey oldu. Beyin ölümü gerçekleştiriyorlar. Adamın fişini çekiyorlar. Halbuki fırka göre caiz değil. Yani uzuvlarını işte bağış yapıyorlar falan. Halbuki beyin ölümü İslam'a göre ölüm değil. Kalp ölmeden olmaz. Kalp ölürse zaten her yer otomatik ölür de. Şimdi bir de beyin ölümü var. E beyin ölümünde gitti diyorlar. Fonksiyonları bitiriyorlar. Ama İslam'a göre beyin ölümüyle beraber insan ölü sayılmıyor. Çünkü ne yapıyorsun adamın? Ciğerini çıkarıyorsun, kalbini çıkarıyorsun, öbürüne takacaksın. Ya adamın kalbi atıyor da sen nasıl ciğerini çıkarıyorsun? E, nitekim 10 sene, 20 sene beyin ölümünde olup da ayılan var. Bunlar da devamlı haberlerde çıkıyor. Nadirattan da olsa. O da neye delalet ediyor? Demek ki kalp ölmeden insan ölmediğine delalet ediyor. Vuzurlar çalışırken adam ölür mü ya? Ama beyin ölümü diyorsun. Şimdi uykuda beyin ölümü var mı? Yok. Uykuda beyin ölümü olsa zaten hepimizi keserler doğrularlar bayağı organ mafyası satar bize. Uyuyar herkesi götürürler. <gülüyor> Şimdi beyin ölümü yok ki orada. Anladın mı? Peki beyin ölümü yok. Kalp de çalışıyor. Damarlar da çalışıyor. Her yer çalışıyor. Adam uyuyor. Adam ayakta uyuyor zaten. <gülüyor> ayakta da uyuyan var. E bu uyuyor. Nasıl uyuyor bu ya? Ruh gidiyor. Ruh nasıl gidiyor? Nereye gidiyor? Nasıl geliyor? Geri giriyor. Hangi kapıdan, hangi pencereden? Allah Allah. Çünkü bir beyin ölümü niye yok? Beyin ölümü şundan yok. Adam orada uyuyor, pat diye buradan bir ses olsa uyanıyor. E beyin ölümü olsaydı, e, gidelim o zaman yoğun bakımdaki beyin ölümü olanlara pat küt bir şeyler yapalım. Bakalım bir tane hortlayan var mı? Kimse zıplamıyor. Neden? Çünkü orada beyin ölümü vuku bulduğu için İstersen yanında bomba patlat. Adam orada duruyor. Hastanenin ödü komptu. Herkes dışarı çıkıyor. Deprem var. koma Beyin ölümü olanlar yatıyor. İsterse üstüme yıkılsın. Çünkü neden? Beyin ölümü var. Ama uykuda beyin ölümü yok. Şurada çıt çıkıyor. Adam uyanıyor. E şimdi sen burada bunları incelediğin zaman, düşündüğün zaman sırf kendi içine yönelsen şu sade uykuyu uyku ve ölümün farkını fark etsen <gülüyor> eceli gelenin ruhunu diyor ölüm anında alırım ne kalp kalır ne beyin eceli gelmeyenin de ruhunu uykuda alırım diyor. Bak uykuda ruhun alındığı ayetle sabit. Uykuda ruh çıkıyor. Ayetle sabit. <gülüyor> eceli gelmiş olanın ruhunu tutarım diyor. Geri göndermem. Adam öldü gitti. Bunun şimdi beyni de öldü kalbi de öldü. Ve Öbürünün ruhuna diyor, uyanacağı vakitte gönderirim diyor. Uyanacağı vakitte gönderirim. O belli muayyen süresine kadar, eceline kadar git gel, git gel, git gel yapar. Ama işte ruhun bedenle irtibatı iltisakı, ruh olmayınca göz görmüyor. Kulak ışıtmıyor. Ama beyin var. Kalp de çalışıyor, beyin de var. Ama göz görmüyor o bir enerji diyelim. Ama esas insan ruhtur. Mükellef olan da ruhtur. O onun çıkışı nasıl, girişi nasıl? Allah Allah. Ya bunları düşünseler diyor. Bir ufka bakacaklar, bir enfuse bakacaklar. Ne bu? teadile evlemeyen zuru fi melekutü semavat Göklerin yerlerin e, mülküne melekûtuna bakmayacaklar mı diyor? Efendim mülk göklerin yerlerinde bir görünen tarafı var. İşte mikroskopla teleskopla uzay uydu aletleriyle görülen gezegenlerin. Bir de onların da manevi tarafı var. Ne gibi? E senin de şimdi bir bedeninde işte bağırsağın, e, ciğerin kalbin görünen tarafın var. Şeyle beraber açıyorsun bakıyorsun. Ölünce kesiyorsun bakıyorsun. Veyahut da şimdi ultrasonla giriyorsun falan bakıyorsun. Film çekiyorsun falan. Adamın kalbi sağda olan var ya. sağ al blok diye bir şey var. E ama şimdi onu şeyle bakınca cihazdan çıkıyor. Senin şuranda şu var, buranda bura. E bir de bunu görünmeyen tarafı. Görünmeyen demin dedim. Uykuyla e, e, uyanıklık arasındaki fark. Bu şimdi ne geldi ne gitti. Ruh geldi, ruh gitti. Nereden geldi, nereden gitti. Demek ki orada senin görmediğin bir şey var. Çünkü sen istersen adamın bütün cihazlara tak. Uyanıkken tak. Ondan sonra adamın uykusu gelsin. Adam hap vererek söylemiyorum. Adam normal durdu durdu uyuyacak da Adam o anda uyudu. Sen bak bakalım içeriden ne çıktı da bu uyudu? Hiçbir aletle bunu tespit edebilir misin? Ondan sonra da bekle bekle bekle. Adam ile uyanacak daha bir şey yapma. Müdahale yok. Ses yok gürültü yok. Adam birden gözü açılıyor ya. Ha uyanırken de yine cihazlar takılı olsun adamda. Bak ki ne değişti? Nereden ne girdi? Aha. O zaman ne var? Bedenin bir görünen tarafı var. Yine bedenle ilgili. Çünkü bak göz görmeye başladı. Kulak duymaya başladı. Her şey harekete geçti. Ne gibi işte cereyan gitti cereyan geldi meselesi. Şu anda gittiği anda şu ne oluyor burası? Bi bi mi mi bi. başta bütün hepsi öterek gidiyor. Ondan sonra birden geliyor işte bilgisayarı ötüyor o ötüyor o ötüyor, ötüyor cereyanlar bu. O zaman demek ki görünen tarafı var ama bedenle ilgili konuşuyorum. Yine bedenin görünmeyen meleküt manevi tarafı var. Ruhun irtibatı bedenle. E göklerinde mülkü var melekütü var mülkü gezegenler, işte teleskoplar bilmem neyle keşfedilebilenler. Bir de manevi tarafı var. Melekler var. Efendim Allah'ın tecellileri var. Esma sıfatlarının zilal daireleri var. Gölgeleri var. Manevi bunlar. Esas alemin hayatı onlarla kaim. Ya güneşler, aylar, yıldızlar, her şeyin işlevi nasıl ki insandaki yönetim ruhla beraber çalışıyor insan, Alemdeki bütün gökler, uzaylar, felekler, melekler hepsinin efendim e, faaliyetleri ve icraatleri Allah Teala'nın isimleri ve sıfatlarının yansımaları okus ve zilal ve gölgelerin tecellileriyle oluyor. Anlıyor musun? Onun için yani manevi tarafı. Siz o zaman maddi tarafına bakın Mevla buyuruyor. Maddi tarafına da baksanız bunun manevi tarafı olduğunu anlarsınız. İşte insanın durup dururken birden uyudması uyuduğu zaman görmemesi, işitmemesinden zaten anlıyorsun ki manevi bir tarafı var. O gitti. Anladın mı? Öldüğü zaman işte zaten gitti diyorsun. Çünkü göklerin yerlerin mülküne melekülsüne bakmıyorlar bu Mevla buyuruyor. Göklerde yerlerde neler yaratmışım baksınlar. Kulün zoru madde hafisse mahavat ver artık. Habibim şöyle ki baksınlar göklerde neler var, yerlerde neler var. Ben onun için belgesellerin yani e, uzayla ilgili belgeseller işte denizlerle ilgili, kutuplarla ilgili, hayvanlarla ilgili, böceklerle ilgili vesaire vesaire. Bu belgesellerde de hakikaten e, bütün dünyayı gezip görecek e, halimiz yok, vaktimiz yok, paramız yok, imkanımız yok. Değil mi? Ama şimdi sen hele iki o böcekler alemi, memleler ama akrepler alemi, timsahlar alemi yani bunlar hepsi bir alem ya. Bin tane türü var, mahluku var. Bir türün altında kaç tür daha olabilir? Yani timsah türünün sürüngen türüdür. Sürüngenin altında dünya kadar çıkar. Ama bin tane ümmet var. Bin tane ümmet var. 600'ü denizde, 400'ü karada. Denizlerdeki ümmetlerin sayısı fazla. E bu ümmetler üzerinde tabii ki bu belgeseller bunun zekatı olmaz. Kırkta birinin binine biri olmaz. Ayrı dava. Ama bizim bunları gezip görme imkanlarımız olmadığından hakikaten çoğunu da gavurlar tabii çok kaliteli bir şeyler de yapabiliyorlar falan filan. Bu sabır ister bilmem ne çok sabır ister. Yani denizin diplerinde şurada burada buzullarda aylarca e, bunlar biliyorsunuz gemilerle çıkıyorlar. Gemiye bir senelik e, konserveyi dolduruyorlar. Bir senelik konservelen gidiyorlar. Bazı kere dönüşü yok. Ama adamlar bunları yapmışlar yani. Şimdi bunları da işte ayet-i kerimede göklerde, yerlerde neler var baksınlar. E baksınlar da tabii şimdi ben böyle bu gözden baktığım zaman İstanbul'da yıldızlar bile görünmüyor artık ışıklardan yani. Köye gideceksin yaylaya da ışıkları kapatacaksın da bir yıldızları göreceksin aklın başından çıksın. Çiğdem yaylasına gittik bu sene dediler yıldız kaymaları da bu gece olacakmış falan Ee, şeyde geçti Haberlerde geçti falan İyi dedik Gittik bir tarafa Baktık orada ışık var Orada ışık var Gittik ışıksız bir yere çıktık Ondan sonra sırt üstü Yattım Ondan sonra Bir baktım Yine de sağdan sonra Hafif bir ışık geliyordu Hiç ışık olmasa var ya üf. Buradan bir kayıyor Buradan bir kayıyor Buradan bir kayıyor Gözümle gördüm Onları gözüne görebiliyorsun Karanlık yerde gidersen Bir de gecesine denk gel geleceksin Yani bazı kere işte Bu uzay şeylerinde tespit ediliyor. Bu gece çok oluyor falan. Gökte cümbüş var. Ne cümbüş var lan? Şeytanların kafasına yangın var. Gökte cümbüş var. Her yeri zannediyor göbek havası. Ya kardeşim sen git neredene zurna öttürüyorsan öttür. Gökte ne cümbüş var? Halbuki Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Ve cana rucu melliş şeyatın. Yıldızları biz şeytanlara rejim yaptık taşlama. Çünkü gökten gaybi haberleri cinler çalmaya çıkıyor. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve gönderildikten sonra göklerden kovuldular. Onun için şimdiki falcılar hepten karavanaya gidiyor yani. Eski falcılar, çahinler, münetçimler bazı tutturuyorlar. Çünkü oradan bir tane alıyordu, 900'de yalan katıyordu. İblis, arada bir tutturan vardı. Şimdikiler tam karavana, hiçbir şey dinlemeyin. Çünkü neden? Habercileri kesildi. Zaten eğer bir haber melekler konuşurken şöyle olacak, böyle olacak, şurada deprem, burada zelzele, Allah'ın emri geldi. Melekler konuşurken bir şey kaptıysa, kulak kabarttıysa bu ayetle sabittir. Buna şimdi ilahiyatçılar inanmaz çoğu ilahiyatçı var. Kur'an'a inanmıyorlar ki zaten. <gülüyor> Bundan neyin ilahiyatçısı olmuş bilmiyorum. Herhalde Tevrat, İncil falan araştırmacısı olsunlar bunlar. İlla de Tevrat'ta, İncil'de de bunlar var. O konular değişmedi ki. <gülüyor> bunlar kitapsız olsunlar en iyisi. İlla meni te Kulak hırsızlığı yapıp diyor bir şey çalan müstesna. Bak kaç tane ayet var. Cin suresinde var, salfatta var çok. Kulak hırsızlığı yapıp da diyor meleklerin konuşmasından bir gayba dair haber çalarsa dünyaya indiremez diyor. Yani kahinlerine, müneccimlerine getirir Niye getirirmez? Eskiden getiriyordu. Fethbahü şeabın se akıd. Delici bir yıldızdan bir parça kopar diyor. O parça onun peşine gelir diyor onu yakar diyor. Yani yarı yolda yakar onu zaten. Yere indirmez gibi bir bir haber getirsin. O müneccim de çıkıp derse ki şurada deprem olacak şu kadar. Ondan sonra o da bir tutarsa artık ondan sonra diyecekler ki bu adamın her dediği tutar. 999 yalanı yutturdu işte. Bir tane tutsaydı eskiden öyle oluyordu. E şimdi bu ümmette artık o kapıyı da Mevla kapattı. Cinlere, şeytanlara hiç yol bırakmadı. E şimdi onun için o yıldızların kaymalarının hepsinin manası nedir? mutlaka cinlerden esasen yıldız kaymasının çok olduğu gece diye bir şey yok. O göründüğü çok oluyor. Göründüğü bazı kere derinlerde oluyor, uzaklarda oluyor. İnsanlara görünmüyor. Şimdi görünecek diyor haberler ya görünecek dediği gece karanlık yere çıktığın zaman hakikaten görüyorsun. Bir böyle bir tane abi böyle yanımızdan gitti ya. Bir şöyle bir biri geçiyor. Ha demek ki şeytanlar bayağı bir faaliyete geçmiş demek ki. Mevla'da taşlamaları Arttırıyor. Arttırıyor ama bu her gece oluyor. Bu her gece oluyor. Bazı geceler bize görünür halde oluyor. Gözden görünüyor. Ondan sonra. Eğer öyle olmasa o zaman bir tane yıldızın biri bizi buraya düşer. E, bitti dünya gitti zaten. Bunlar rastgele olsaydı o kadar yıldızdan hiçbir birinin birinin düşmesi rastgelmedi bu kadar binlerce senedir. <gülüyor> Demek ki onları Mevla e, özel bir şekilde özel bir şekilde Cine şeytana musallat ediyor. Yoksa gelip de senin uçağına musallat etmiyor. Ha yıldırım düşüyor ayrı bir şey yıldırım. Yıldırım geliyor, uçağa düşüyor. Hayır, yıldırım geliyor to e, adamın ev köyüne, köyünün köyünden ağacına da düşüyor. O ayrı bir şey. Mevla murad ederse oluyor. Hiçbir şey denk gelmiyor, hiçbir şey rast gelmiyor. Her şey kaderle, takdirle, ilimle. Onun için göklerin diyor, yerlerin mülküne melekûtüne bakmıyorlar mı? Bir baksınlar göklerde neler var, yerlerde neler var. Benim bunca ayetlerim var. Ve fil'l ard ayatu lil mukmin şüphesiz inananlar için yerde toprakta ne ayetler var, ne ayetler var. Ayet nişan demek. Alem demek, alamet demek. Allahu Teala'nın varlığına delil demek. Ve <gülüyor> fiyen ya sizin içinizde neler var? Bak şimdi. Sizin içinizde neler var derken işte senin deminden ben damarın sinirine kadar en ucuna kadar ne sistem çalıştırıyor? Evvela tübsolun. Hiç mi görmüyor musunuz Allah'ım? Hiç mi aklınız yok Mevla? Hiç mi gözünüz yok? Hiç mi düşünceniz yok? Hiç mi beyniniz yok? Mevla sana sağlam akıl verdi. Sen gittin baltayı taşa vurdun. Ne yaptın? Ucunu körlettin. Artık o kesmiyor. Ondan sonra benim aklım basmıyor. Senin aklın ne basmıyor? Sen aklını hurda ettin. Mevla bundan mesul değil, sen bundan mesulsun. Niye aklını, gözünü, beynini çalıştıracak ayetlere bakmadın da gittin karılara, kızlara, şarkılara, türkülere, filmlere baktı, kafayı yedin. Biz ne yapacağız? Damarlarını sentik at. Allah'a tıkat sen damarlarını. Maddi damarları da sentik atıyorsun. E manevi damarlarını da sentik atıyorsun. Maddi damarları if, kolesterol bilmem ne tıkatıyor. Manevi damarlarını da günahlar tıkatıyor. Şüpheler tıkatıyor, vesveseler tıkatıyor. Ama sen de bunlara kulak veriyorsun. Tedbirini almıyorsun. Nasıl tedbirini alan adam kan sulandırıcı içiyor, bilmem kolesterolü yapışıyor, triglycerit içiyor, bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Ya tedbirini alıyor sen. Öbürü ne yapıyor? İki kilo pastırma yiyor, hap içmiyor. Ondan sonra gitti yerim tıkandı diyor, gitti. Bizim bacağı böyle gitti yani. İki gün bir kilo, iki kilo pastırma yemiş. Ya zaten kolesterol olun kaç, mübarek adam ertesi gün öldü. Cık. Misal. Misal. Allah rahmet eylesin, kabrinler olsun, mübarek adam. Mübarek adam. Ancak siz Mevla buyuruyor, beni bulmanız için benimse verdiğim ayetleri, ibretleri, efendim, tefekkür nazarıyla, itibar bakışıyla değerlendirmiyorsunuz. Değerlendirecek melekelerinizde dumura uğratmışsınız. Şimdi yeniden işte biz ölmeyen candan, çıkmayan candan ümit kesilmez hesabı. Biz bu damarları işte şey etmeye bakalım nasıl şimdi stent mi takılacak bilmem <gülüyor> mi takılacak. Manevi tarafımızda da tam düzgün olmaz baştan düzgün gelen gibi olmaz falan ama yine de manevi hayatımızı idam ettirebilmemiz için marifetullah Allah Teala'yı tanıma hususuna ilimler alabilmemiz için bu kanalları mecraları açık tutmak için ne gerekiyor acaba? En büyük yolu sohbet. Sohbet dinlemeyenin her tarafı tıkalıdır yani. Her tarafı tıkalıdır. Ve şüphecilere son derece maruz bir durumdadır. En ufak bir şüpheci onu ne yapabilir hemen? Hakikaten ya bunu düşünmemiştim der. Başlar sapıtma. Ayetlere bakmak. Ayetler, tenzili ayetler, tekvini ayetler. Tenzili Kur'an ayetleri. E bunlar sohbetlerde anlatılıyor. Bunlar çok beyin açar, akıl açar, ruh açar. Zikre vesile olur, kalbi tatmin eder. Tekvini ayetler, cihanda görünen ayetler. Ama şimdi sohbetteki tenzili ayetleri, Efendim e, Kur'an ayetlerini dinlemeyenler, anlamayanlar, bunlara akıl yormayanlar, tefsir, hadis okumayanlar, ne yapamaz? Cihandaki ayetleri gördüğü zaman da Ya bu Allah ne büyük Allah ki, neler yaratmış ya diye o şeye, düşünceye varamaz. Çünkü niye varamaz? Önce Kur'an ayetlerini dinleyecek ki oradan bir ruhaniyet, bir feyiz, bir bereket alacak ki ondan sonra ya bakarken trene bakar gibi bakmayın. Bak Allah'ın ayeti olarak bakın. Şuuruna erdiği zaman işte ne olur? Her şeyde şaşar kalır. Bir böcek görür Allah Allah. Bir kırkayak görür Allah. Bir akrep görür Allah. Öbürü de der, ne oldu sana Allah Allah ya kafayı mı yedi? Ne demek ya? Şu şu zehre bak. Şu akrebe bak. Şu küçücük hayvana bak. Buna bu zehri kim koymuş? Bu zehir nerede ya? Bir adam sopsa adamı olsa adamı ültürüyor. Burada sen kimya laboratuvarında dünya kadar bunu dozunu ayarlaman lazım. Bu, bu dozda buna nereden olmuş? O kadar o dozu kim ayarlamış? O zehri koymuş akrebin içine. Yılanın içine. Ondan sonra. Kup kuru toprak, çorak bir şey yok. Yani oradan bir dilim karpuz yiyorsun, bal, baklava. Bu nasıl bir şeydir ya? Şekerini kim koymuş, suyunu kim koymuş, rengini kim getirmiş? Sen burada bir halıya boya vereceksin. Kök boya bilmem ne, canın çıkıyor onun rengini tutturana kadar, boyasını ayarlayana kadar, bir efendim yemek yapacaksın tuzunu ayarlayana kadar, bir tatlı yapacaksın şekerini ayarlayana kadar ki Ramazan'daki şeyler biliyorsunuz. Kadınlar oruçlu olsa ya tutmaz <gülüyor> ya şekeri tutmaz yani. Ayarlayamıyor ki. Oruçsuz birini bulacaklar da falan adet halinde biri. Sen şunun bir şekerine bak. E tabi. E sen şimdi burada insansın. Elinde kaşık var, şu var, bu var, her türlü ölçü var, ayar var. Tutturamıyorsun. Bu, bu toprak cansız. Bir de toprakta tat yok. Gö Bakıyorsun kupkuru tuz yok, su yok. Bir şey yok. Çıktı baklavadan beter. Baklava, baklavadan daha tatlı. Baklava şekerimi 300'e çıkarıyor. Karpuz şekerimi 500'e çıkarıyor. Ne kızı bu kadar şeker girdi buna? Karbonhidrat. Karbonhidratı ne bilir karpuz ya? Karpuz ne anlar karbonhidratta? Kim yükledi buna bu kadar karbonhidratı? Ha. Sen diyor sanki bunlar rastgele oluyor. Ben de diyorum ki Bakırköy Tımarhane dolu. Sana boş odamız yok. Sen diyorsan ki bir şey yapan var. O zaman gel konuşacak çok söz var. senle bir yerde anlaşırız. Zaten o Allah'ı tanıdıktan sonra biz sana sakalı da bıraktırırız, çarşafı da giydiririz, namaza da başlatırız, zikrede başlarsın. Neden? Allah var. Varsa emir var, yasak var, hüküm var, haber var. Tamam mı? Hüdüd var, sınır var. Sen ne değilsin? Bayrın ökücü değilsin, edersin İnsansın, Biz sana insanlığını öğreten Kur'an'ı öğreteceğiz. Kur'an'ı öğrenmediğin, hadisi dinlemediğin tenzili ayetleri dinlemediğin zaman zaten tekvini ayetlerden, gözün gördüklerinden hiçbir şey anlamazsın, trene bakar gibi bakarsan Hiçbir şey anlamayacaksın, garanti. Allah'ını bilmeyen hiçbir şey bilemezsin. Adam her şeyi biliyor, bir Allah'ı bilmiyor. Bu ne demek? Böyle bir şey olabilir mi? Bakıyorsun adam beyin ya. Profesör. İkide bir çıkıyor işte bir programa bir tane var. Allah'ım ya Rabbim. Ateistin biri bilmediği de bir şey yok. Arada da bir Allah rahmet etsin diyorum Allah neredeyse? Haşa. Hangi Allah rahmet etsin? Sen Allah'a inanmıyorsun Allah'a rahmet etsin. Bu Allah'a inanmayanlar da ilginçtir yani. Allah razı olsun derler. Allah rahmet etsin derler. Tamam mı? Allah iyiliğini versin derler. Allah belanı versin derler. Fakat Allah'a da inanmazlar. Ben de bunlara şaşırıyorum ya. Ben de bunlara şaşırıyorum ya. Bir tanesi dedi ki Allah vardır inşallah dedi ya. ya Yine inşallah. Allah vardır derken de yine Allah dilerse diyor ya. Kurban olduğum sana varım diyor da sen de. Sen kendin varsan zaten Allah var olduğunu anlamam lazım sen ne cahil adamsın. Ama konuşuyorum da bir yandan da korkuyorum yani. Ödüm de kopuyor. Hidayeti Allah'tandır. Ha. Bir de baktın en akıllı en imanlı adamdı. Bir, bir sapıttın gitti. Belamübni Bavur'a İsm-i Azam'ı biliyordu. Allah Teala'nın en büyük ismini biliyordu. Dua ettiği zaman gök yere inecek ya. Duası yere düşmez. En büyük alimiydi. 12.000 alim meclisinde kağıt kalem ellerinde sohbetinden dersler alıyorlardı, yazıyorlardı. 12.000 alim. Musa Aleyhisselam'ın da ashabından Allah Teala'nın kelamını götürdü dinletme. 70 kişi seçti. Bir rivayet o 70 kişinin içinde de var. O kadar durumdan sonra Kalktı Kafir oldu i̇şte Karısının yüzünden Karısı da takılar süsler istedi Süsler yüzünden Maddi menfaat yüzünden falan falan neyse işte Bir yerden bir yerden şeytan giriyor Bir delik bulacak yani En niyatinde Musa Aleyhisselam'a karşı geldi Musa Aleyhisselam'a karşı i̇sm Azam kullanıyor ya Musa Aleyhisselam Allah'ın peygamberi ya Allah'ın peygamberinin savaşı kazanmaması için Gavurların tarafını tut onlardan iyi para aldı İki küp aldı Karısına verdi. Bu sefer i̇sm Azam'ı biliyor. Yani en büyük ismi bildiği için ne dua edecek kabul oluyor? Kalkıyor İsm-i Azam'ı diyor. Musa'cana baktı. baktı fırtına çıkıyor. Ya Rabbi sen bize savaşmayı emret. Aç yolumuzu da şu gavurlara galip gelelim. Mevla buydu ki Bel'am kulum i̇sm Azam okudu. Benim İsm-i yere düşmez. Fırtınalar çıktı. <gülüyor> ya Rabbi sen şey, Bel'am kulun i̇sm Azam'ı biliyor da onun hatırı var da i̇sm Azam'ın tamam hatırı var. Allah'ın ismi çünkü. Ama ya ben de senin peygamberini Ne olacak o zaman? Ben de o zaman beddua diyorum. Peygamberlerin de duası kabul. Sen de bu nimanlı al dedi. Ve böylece adam imansız gitti. Ve neticede Allah Teala'yı inkar hususunda ilk kitabı belam yazdı. İsmi Azamı bilen adam peygamberden sonraki en yüksek makamda. Onun için veliler masum değildir. Peygamberler masumdur. Velilerin dönme payı var. En büyük veli, en büyük eşkıya, en büyük kafir de olabilir meselesini devamlı niye söylüyoruz? Önümüzde bir belam hadisesi var, bir darsıysa hadisesi var. Daha da çok bu ümmette de var sapıtanlar. Onun için Hidat Mevla'dandır. Büyük konuşmamak lazım, hor hakkını görmemek lazım yani itikadına muhalif olmak lazım. Şahsına yapılacak şeyler tabii tahkirler şeyler biraz. nefsaniyetle girerse işin içine bilmem ne. Kendini beğenmeler, karşı tarafı rezil etmeye kalkmalar. Bunlar da insana tehlikeye getirebilir yani. Çünkü Allah için mi bu konuşmayı yapıyorsun? Allah için mi bu çıkışı yapıyorsun? Nefsini de buna karıştırıyor musun? Bunlar çok önemli şeyler. Onun ateistini de, inkarcısına da, münafığını da, kafirini de ne bileyim günahstan zaten konuşmuyorum. Günahtan dolayı insana hakaret edilmez. Ancak eee itikad bozukluklarına da reddiyeler yaparken insan ya Rabbi sen bana nimet verdin. Bak kendini tanıttığı için hamd olsun diyorum Hacı Gazali. Kendini bize tanıttığı için hamd olsun diyor. Çünkü herkese tanıttı ama işte adam kimisi tanıdıktan sonra da döndü. Şimdi öyle adamlar var. Işte adam ağzına babası var diyen adam. Evveli neydi yani senden benden ta Düzgün konuşan adammış Biz düzgün konuştuğuna rastlamadık da Öyleymiş diyorlar e Ne oldu şimdi Adam geldi Kur'an'ı hadisi inkarda başı çekiyor O zaman O zaman işte Mevla'yı gazaplandırmamak lazım Mevla'yı gazaplandıracak işlerden Uzak durmak lazım Bir sebeple Mevla adamın imanında da alabilir Yani işine Amellere Amellere itibar yok demeyelim işte Amellere itibar var Bir şeyi de küçük de görmeyen, bundan ne olur da demiyor. Allah-u Teala'nın gazabına gelebiliyor işte. Ama illaki bir adamın imanı alındıysa o adamın içinde de mutlaka bir dalalet temayülü var. allah Teala onu şu zamana kadar düzgün, bu zamandan sonra dalaleti tercih edeceğini ezelde bildiği için ondan o hidayeti çekip almıştır. Bir insan ölümüne yakın düzeliyorsa, günahlar içinde kötü itikat üzere ölse cehenneme girmesine bir karış kalmış iken, Bir adama son nefesine yakın allah Teala hidayet verip de cennete götürüyorsa ki bunun da örnekleri çok. Bunun örnekleri daha çok. Hidayetten sonra sapıtan az, dalaletten sonra hidayete eren çok. Çünkü rahmeti gazabı, sebekat rahmeti gazabı, alâ gazabı, rahmetim gazabı, galebet, rahmeti alâ gazabı. Rahmetim gazabıma galip geldi buyuruyor. Onun için dalaletten sonra hidayete dönenler fazla gözüküyor. Görmem musunuz eskiden şuyduğum buydum adam dönmüş işte. Onun örneği çok var. E, o zaman da Mevla ezelde biliyor? Bu adam şu noktaya geldiğinde hidayeti kendi iradesiyle tercih edecek. Onun tercihini bildiği için de ondan dalaleti e, alıyor. Dalaletten onu sıyırıyor. Ona hidayet halk ediyor. Kurban oldu. ne Yakında biz onlara ayetlerimizi göstereceğiz. Sintihkik içinde olabilir. Muhakkak biz onlara ayetlerimizi gösteriyoruz. Ayetlerimiz ne demek? Varlığının birliğinin delilleri demek. Varlığının birliğinin delilleri Göstermedi mi bize gösterdi. Gösteriyor mu hala gösteriyor. Her gün bir şeyler görüyoruz. Ha afakta gösteriyoruz göklerde yerlerde. İşte şu anda tabi daha çok uzaydan görüntüler ulaşıyor bize. Milyonlarca jener dedi bu görüntüler ama tabi bazı cihazlarla bir şeylerle bakıyorlar. Ama yine bu görüntüleri elde edemezler o cihazlarla. 500 sene evvel, 1000 sene evvel, 2000 sene evvel. E şu anda tabak gibi gökleri seyrediyorsun, geziyorsun göklerde ya. Öyle bir şey efendim sana gösterebiliyorlar uzay görüntüleriyle. Afakta ayetlerimizi gösteriyoruz. Ve efendim kendi içlerinde gösteriyoruz. Allah Allah. Bu dünyadan kat kat büyük. Bir gezegen. Öyle yüzüyor, geziyor. Allah Allah. Dolaşıyor. Ne birine çatıyor, ne biri geliyor ona çatıyor, ne sistem bozuluyor, kimisi kara delik oluyorsa onu yutuyor, o yutuluyor, gidiyor. Allah Kimisi sönüyor, kimisi parlıyor. Bu düzen nereden geliyor? Afak'ta da gösteriyoruz, kendi içlerinde de gösteriyoruz. Kendi içinde zaten uyu uyandığını anlasan Ölüp dirileceğine hemen inanırsın. Nasıl uyanıyorsan öyle dirileceksin işte. Bu kadar basit. Dirilmeye inanmıyorsan uyuma ya. Ina ölmeye inanmıyorsan uyuma. Ö dirilmeye inanmıyorsan uyanma. Hiçbiri elinde değil. E ne konuşuyorsun? Biz onlara ayetlerimizi göstereceğiz. Önce dışa, hariçteki ayetleri, sonra içlerindeki ayetleri ta ki neticede onlara zahir olacak ve kesinlikle bayin olacak Ki allah Teala haktır ve gerçektir ve birdir ve tektir. Bütün kemal sıfatlarla muttasıftir. Bütün mükemmellikleri yaratan ancak odur. Düşün ki kendine kadar mükemmeldir. Onun için bu derste allah Teala bize zatını tanıttığı için Allah'ımıza hamd ediyor. E zatını nasıl tanıtıyor bize? Enne vahidun birdir. Tektir. La şerikele. Ortağı yoktur. Şimdi buradan ağrı, buradan sonra zatı hakkında bize kendini nasıl tanıttı? Varlığını konuşmayacağız bundan sonra. Çünkü varlığını bu derste konuştum. Varlığının sübutunu kısaca birkaç ayet birkaç adet okumak suretle konuştum. Bundan sonra da sıfatlarını konuşacağız. Yani özelliklerini konuşacağız. Varlığını akılsızlar dışında herkes kabul ediyor. Ya da aklını kiraya vermişler dışında. Herkes varlığında ittifak ediyor. Ama sıfatlarında ihtilaf var. İhtilaf, Müslümanlar İslam'da yok. Ama Allah var diyenler, işte oğlu da var diyen, bir iki milyarlık Hristiyan fırkası var. Oğlu var diyen, hanımı var diyen, haşa e, o Uzeyre Allah'ın oldur diyen bir Yahudi taifesi var. Dolayısıyla işte Allah Teala'nın varlığında ittifak etsek de yani belki yedi buçuk milyardan Bilmiyorum yani 6 milyarı Allah var diyordur. 6,5 milyar belki 7 milyar. Öbürü birkaç yüz bin belki kalır. Ben onu bilmiyorum. Yani ateş çok azdır şey olarak. Ekseriyetle bir Budist'te Allah var diyorum. Yani genel manada birkaç milyara vurduğun zaman falan 4-5 milyar en az ortalaması Allah var diyor. Fakat şimdi burada Allah Teala bize var olduğunu kabul etmemizden sonra sıfatlarıyla kim olduğunu tanıtıyor. Ondan dolayı da Rabbimize hamdü senalar ediyoruz. E burada insanların çoğu sapıtmış bulunuyor. Yani iki milyar de Müslüman desin, iki milyar Hristiyan zaten kafadan dört etti. Bunun Budist'i bilmem nesi, işte, Yahudist'i falan, Yahudilerin nüfusu pek az gerçi o kadar şeyle yoklar ama etki alanları bakımından konuştuğumuz zaman, işte demin dediğim gibi şu andaki var olan insanlığın çoğu Allah'ı kabul ediyor. Ama Allah var demek yetmiyor. Celle Celaluhu. Ya o bize kendini tanıtıyor. Bana inanıyorsanız, benim buyurduğum gibi bana inanın. Kendi kafanıza göre, kendinize göre bir ilah uydurmayın. Oğlu olan, kızı olan, karısı olan, ortağı olan, bir şeye karışmayan, ayet hadis göndermeyen, Kur'an indirmeyen, vahiy göndermeyen, emir yasak vermeyen, Allah bana ne karışır? Böyle bir Allah Celle Celaluhu, böyle bir şey inanmayın. Ben varsam, ben size tarif ediyorum kendimi. şey i̇şte Bundan sonraki dersler, Allah-u Teala'nın kendini E, zatının varlığının üzerine sıfatları bakımından yaptığı tarifleri beyan edecek. İnşallah urrahman. Bundan dolayı da Rabbimize sonsuz hamdü senalar ediyoruz ki bizlere kendini tanıttı. Bizleri kendisine inanmaktan ve kendisini tanımaktan ve marifetullah'tan mahrum olanlardan eylemedi. Elhamdülillah Rabbil Hanım. Elhamdülillahi ala ni'metil islam. Elhamdülillahi ala hidayetirrahman. الحمد لله على نعمه القران هب حمدتجيز قران نيمتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي انعم علينا بنبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم بجل لطفهtهو بنا امين سبحان ربي العلي العظيم الحمد لله صلى الله عليه وعلى سيدنا محمد وعلى الان اجمعين اللهم يا عليم يا لا إياك فرعنا ونا عرفنا تقبل منا اللهم جعلنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله خير الجزاء خصوصا شيخنا روحه روحنا هدينه الحاج علي بن حيد الله الخصي محمود الله اسرارهم العليه اللهم ان نسالك الجنه ونعوذ بك من النار اللهم ان نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اننا نسالك الجنه amma qarraba ilayhim qawlina wa amal allahumma nas'aluka min khayri ma salalaka nabiyyuka muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam na'udhu bika min sharri ma 'anaqam nabiyyuka muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam wa anta al-musta'an wa alayka al-balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'ali al-'azim amin allahumma nas'aluka min al-khayri kulli اللهم ما على كبته ورشده اللهم ربنااتنا اتم لنا منك رحمه من امرنا رشدا اللهم انك على كل شيء قدير يا ارحم الراحمين يا النبي صلى الله عليه وسلم والي وصى المشائخ تاسف الى روحنا خاصه الى من ذكرت اسماء في هذا المجلس الفاتحة الله سلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين